Göz bebeğim özleviyle yandım. Göz bebeğim özleviyle yandım. Sevdasını Medine'de ördüm Sevdasını sevdasını Zafere Koy elini koy elini rıdvandakiler gibi Biat edelim yine barana dek zafere Biat edelim yine barana dek zafere Göz dikildi gözlerimiz yollarına dikildi fetih için sanki yürek söküldü cennet için cennet için zaferine Koy elini koy elini rıdvandakiler gibi ate edelim yine barana dek zafere ate edelim yine barana dek zafere Canlar mallar Allah için satıldı Canlar mallar Allah için satıldı Bu kervana ak alınlar katıldı Şahit olun şahit olun Zafere! Koy elini koy elini rıdvandakiler gibi Biat edelim yine barana dek zafere Biat edelim yine barana dek zafere Gün yakındır yalnız Allah övülür Gün yakındır yalnız Allah övülür Adı meşhur putlar bir bir yıkılır Gün yakındır gün yakındır Zafere! Koy elini koy elini rıdvandakiler gibi Biat edelim yine barana dek zafere Biat edelim yine barana dek zafere Çöl seslenir dallar taşlar sitemde Çöl seslenir dallar taşlar sitemde Neredesin Muhammed'i nerede Gün yakındır gün yakındır Zafere